Akika kurbanı ne zamana kadar kesilmelidir diye sormuş izleyicimiz. Buyurun hocam. Akika kurbanı çocuk doğduktan itibaren, 7. günden itibaren kesilebilir. Hı hı. Resulullah Aleyhisselam'ın sünneti 7. günde kesmek olmuş. Hı hı. Ancak o gün kesemediniz, daha sonra kesemediniz. Çocuk bloğu çağına erinceye kadar akika kurbanını kesmek caizdir. Peki hocam kestiren de... Bu etinden faydalanabilir mi, yiyebilir mi? akika kurbanının özelliği hem kendiniz yersiniz hı hı. hem karşı tarafa misafirlerinizi yedirirsiniz. Teşekkür adak kurbanı farklıdır, yani adak kurbanı e, adadığınız için, hı hı. E, siz bir şey adıyorsunuz, o hayvan kesildiğinde adayan kişi, o kişinin eşi, çocukları, anne babası ve zenginler hı. yiyemez. Hı hı. Yoksa bu tür kurbanlarda yani mesela kurban bayramında kestiğimiz kurban, Müslüm gayrimüslim dağıtırız, hiçbir problem yok. Hı hı hı. Akika kurbanı eğer gayrimüslim komşularınız varsa onlara da verirsiniz. Yani onun bir engeli yok. Hı hı. E, kaldı ki kendiniz de ondan istifade edebilirsiniz.